Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Derginin Spor Köşesi, Efektif Pass'ı hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben, er ben Utku'ya kadar küçük, hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Evet, uzun bir sürenin ardından Utku ile birlikte Açık Radyo Tophane Stüdyoları'nda, canlı yayında karşınızdayız. Geçen hafta Football Supporters Europe'un... Koordinatörü Daniele Wurps'la bir röportaj yapmıştık, onu yayınladık. Utku röportajı yapmıştı, çevirisiyle birlikte ilk senin de yardımıyla sizlere aktarmıştık. Ee, geçen hafta, bu hafta da bu konuda devam ederek bir eylem haberi veriyoruz. Eylem ne kadar İngiltere'de de olsa futbol taraftarlarının bu konuda hareketliliğini sizlere aktarmak üzere bu haberi aktarmayı uygun bulduk. Football Supporters Federation, bu Football Supporters Europe'un yani Avrupa Futbol Taraftarları Birliği'nin İngiltere'ye yanılmıyorsan değil mi Atik Utku? Aynen öyle. Yani Football Supporters Europe aslında bütün kıta genelinde bir taraftar derneği e, hüviyetine sahip. Football Supporters Federation da İngiltere ayağı. Yani İngiltere'deki taraftarların e, hakları ve e, mücadelelerine destek veren bir oluşum diyebiliriz. Hı hı. E, 14 Ağustos günü e, gerçekleşecek eylemin Esas çağrısı birazcık e, tribün, fiyat, tribün bileti fiyatlarının indirilmesi e, konusuna yönelik bir çağrı. E, Premier League e, bu yıl 5.5 milyar, milyar pound, pound. E, yayın hakları. ...satışı gerçekleştirdiği ihalede... ...bu kadar bütün bir meblağ vardı. dünya Aynen bütün dünya genelinde İngiltere... E, ...deniz aşırı ülkeler ve kıta hmm. geneli... ...topladığımızda bu rakama ulaşıyor... hakikaten inanılmaz evet. bir rakam. 3 yıl öncesine göre de 2.1 milyar pound... ...artış olmuş. buna e, bu, bu şekilde... ...paranın döndüğü... E, ...futbolda taraftarların da... E, ...bundan acı çektiğini söyleyebiliriz. Yani ceplerinin yandığını... ...söyleyebiliriz. Buna karşı bir duruş göstermek için futbol Supporters Federation bir çağrıda bulunmuş ve taraftarları eyleme bekliyor. Benzer eylemlerin ilerleyen günlerde Türkiye'de de olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Geçen haftaki hı hı. Taraftar Hakları Derneği'nin düzenlediği toplantının ardından nasıl ki Nisan ayında Pasu karşı bir Taksim'de yürüyüş gerçekleşmişti. Birçok futbol kulübü taraftarının bir araya gelmesiyle birlikte bu hafta da sezonun açılmasının, başlamasının yaklaştığı günlerde böyle bir eylemin gerçekleşmesinde mümkün olduğunu ben düşünüyorum. Ama henüz elimize geçen bir bilgi yok. Keşke bir kez daha eylem yapılsa. Bu konuda futbol taraftarlarının derdi dile getirilse. Çünkü öyle gözüküyor ki e, tribünleri boş e, olan bir sezon geçireceğiz bu sefer. Geçen senekiye göre daha az olacağını tahmin ediyorum ben. Yani şöyle toparlarsak hakikaten premierlik televizyon yayın hakları anlamında Avrupa'nın zirvesinde ve e, Bundesliga'nın yaklaşık 10 katı kadar bir gelir elde ediyorlar televizyon haklarından. Yani oradan gelen gelirin rakamının göz önünde bulundurduğumuzda buna rağmen diyeceğim e, tribün biletleri konusunda da kıtanın zirvesindeler. İngiltere. Ee, özellikle 90'lı yıllardan, yıllardan sonra Premier Ship oluşumunun da etkisiyle ligin markalaşması, e, en üst seviyedeki bilet fiyatlarının artması ve o etkinin artış şokları şeklinde alt liglere de yansıması sonrası. Bugün İngiltere'de 4. lig maçlarına bile 15 pound'dan az bir fiyata girmek hakikaten çok zor şu aşamada. 15 pound derken hani Türk kuruna çevirildi. <gülüyor> 50, Türk 50 lirası, liradan evet, civarı, -50 lira civarı. civarı bir para. Yani hani Hakikaten inanılmaz bir rakam bu hani e, insanların kasabasının köyünün takımının maçına girmek için bu bedeli ödediği bir ortam var aslında İngiltere'de alttan alta gelen bir protesto vardı e, bilet fiyatlarına yönelik yıllardır süren protesto işte bunun eyleme dökülmesi de hani e, olumlu bir hareket olarak gözükebilir Türkiye'de olur mu? Ya açıkçası olmasın tabii ki çok isteriz. Ee, ancak bizde Türk halkının zaten stada gitmek gibi bir alışkanlığı da olmadığı için, yani futbol toplumsal hayatın bir parçası olamadığı için, e, İstanbul dışında çok da yaygın bir e, hayat unsuru olarak görülmediği için e, olursa da İstanbul'un İstanbul dışında zor çıkar gibi geliyor bana. Yani biraz karamsarım bu konuda ama tabii ki keşke olsa. Ama maalesef bizim taraftarlarımız biraz da kendilerini e, kulüplerin fedaisi olarak gördüklerinden mesela formasına sponsor bulamayan takımlar e, bunu taraftar yapılmış bir jest gibi görme e, eğilimine bile sahip olduklarından ve e, forma sponsorluğunu kendi satın aldıkları formalarla sağlamaya çalışmak gibi bir e, duruma kendilerini sevk ettiklerini de düşündüğümüzde e, belki de hani yüksek bilet fiyatlı olmasını belki isteyen taraftarlar bile vardır Türkiye'de maalesef. Muhakkak ne kadar... Tersini isteyen varsa, onun tersini İsteğinde isteyen de vardır de var. ve onların sesi daha çok çıkar her zaman maalesef. <gülüyor> evet, e, bugün e, sosyal medyanın bu kadar yaygın olmasıyla birlikte bir anda internete düşen bir tapeden de bahsetmek lazım. Aslında futbol ve kulüp e, ilişkilerinin ne kadar çürümüş olduğunu göstermek adına güzel bir örnek bu. Bugün e, belki haberi olmayanlar vardır. Evet. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın futbolculara yaptığı bir konuşma e, internete düştü bir e, kayıt sitesi aracılığıyla ve ardından da fazlasıyla yankı buldu bu yani bunun e, Fenerbahçe'de olmuş olması özellikle de zaten artık istifa etmiş bir teknik direktörün ardından e, bunun yayılması oldukça garipsenen bir durum açıkçası yani hmm. şöyle ki yani bu yani Fenerbahçe kulübünün yapısını birazcık şöyle düşündüğümüzde Aziz Yıldırım'ın e, hegemonyası altında ve bil, e, bilgisi dışında birçok şeyin olamadığı bir kulüp Fenerbahçe. E, tabii ki bu ses kaydının kimin tarafından yayıldığını bilmiyoruz ama bu ses kaydının muhtemelen futbolculara tarafı. futbolcular için yapılmış bir konuşma olduğundan dolayı bir, bir iki futbolcu tarafından sızdırıldığı e, konusu oldukça... Ee, şüphesi oldukça güçlü diyebiliriz. Bu, bu konuşmada Ersun Yanal e, bazı argo kelimelerde kullanıyor ama evet. antrenman konusundan bahsediyor ve yani siz ne istiyorsanız söyleyin antrenman yapmak istemiyorsanız da e, bunu da söyleyebilirsiniz. Yapma yapmak istemiyorsanız da yapmayın. Çok da umrumda değil diyor. Tabi bunu biraz argo kelimeler kullanarak söylüyor ve ardından da zaten e, istifasında e, verdiğini söyleyelim. Tabii bunun ardından olmuyor. Tabi de yani cümle Kayıtta böyle bir cümle geçirmiyor ama muhtemelen bu tartışmaların ardından istifasının geldiğini söylemek mümkün. Ee, yani işte 25 milyonluk bir camia işte Türkiye'nin 100 yıllık kulübü diye e, birçok nasıl diyelim kocamanlaştırılmış, mitleştirilmiş bir kulübün büyük bir organizasyonun e, içinden 2 e, senenin ardından başka tapelerinde Düşmesi ilginç bir hal <gülüyor> Aldığını e, gösteriyor bana Fenerbahçe kulübün içindeki ilişkilerin Yani nereye varacak bilmiyorum ama Hani e, kendisi Hakkında çıkan tapeler Sonrasında e, işte bu Özel hayata müdahaledir diyenlerin Farklı bir şekilde e, Bunu uygulamış olduğunu işte varsayarsak e, Yine burada bir e, Orada da büyük bir Çelişki olduğu gözüküyor Yine bir özel hayata Müdahale söz konusu. Bunu nasıl rahatlıkla yapılıyor bilmiyoruz ama bu e, ses kaydını ortaya çıkaranların bulunup kulüpten gönderilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Evet, ama ne olacağı ama hiç belli e, değil. Yani zaten o ses kaydını çıkartan insanlar belki de bu eylemleri için o kulüpte bulunuyorlardı. Yani ya tabii Fenerbahçe'nin iç içlerini şu anda bilemeyiz. Kulübün dinamiklerini tam bilmiyoruz. Fenerbahçe muhabiri değiliz ama. Fenerbahçe'deki bazı çalışanların da yönetimle aralarındaki organik var her zaman söylenene gelir. Yani bazı futbolcuların başkan adamı olduğu, tırnak içinde başkan adamı olduğu orada da söylenir yani. Hı hı. Ee, tabii bunda etkisi vardır muhakkak. Bence bu sorun şurada hani yani Aziz şey pardon Ersun Yaral'ın e, argo konuşması... Neyi zaten? Ya argo olsa olacak hakikaten? Çünkü bir teknik yo, yo, direktör... yani <gülüyor> ben onun sadece Aha, hani tabii, tabii. gerçekten içinde ne olduğunu... Doğru söylemek evet, aktarmak aynen. için. Yani evet. işte bu yoksa e, argo konuşmuş e, e, vesaire değil. Bazı tapeleri gördük. yine aynı canım, kulübün için. Neler oluyor? Çıkmış insanları neler dediğini çok iyi biliyoruz. Yani ve hani hepimizin de dürüst olalım günlük hayatımızda konuştuğumuz, söylediğimiz şeyler bundan yalan söyleyecek değiliz burada yani. Ya tabi aynen öyle tabii ki. Ve hani zaten bir hoca öğrenci ilişkisinde de. E, bu tip e, söz ve eylemlere bence rastlanması zaten hayatın içinde olduğu, hayatın içinde ne kadar normal bir şekilde kullanılıyorsa e, orada da kullanılması gerekiyor. Aksi olması zaten bir, sakıncalı bir durumu öne sürer e, Yani ve Ersun alın kendini kısıtlaması anlamına gelir bir bakıma. Zaten işte Türkiye'de e, teknik direktörler biraz, hani biraz değil tamamen başkanlara, yönetimlere aşırı e, biat etme kültürüne sahip oldukları için bugün bize bir feliktimagat gibi bir hoca çıkmıyor maalesef. Hani futbolcusuna gözü kapalı şekilde 5 kilometre koşu yaptıran, işte kulüp tesislerinin merdiven derinde yukarı aşağı onlarca kez koşturan bir hoca çıkamıyor. E sonra da Türk futbolcusu antrenman yapmayı bilmiyor diyorlar. E bunlar tabii birbiriyle bağlantılı şeyler. E belki yani Ersun Yanal öyle bir anlayışta olsaydı e zaten çoktan belki bu takımdan giderdi futbolcular tarafından kuyusu kazıldı diyebiliriz. Yani sözün özü bugün yaşanan olay belki de bir kulüp organizasyonunun içinde evet. yaşanabilecek en çürümüş olay olduğunu söyleyebiliriz Türkiye futbol tarihine. Doğru. Geçmiş bir olay olarak hafızalarda yer edecek ilerleyen yıllarda. Aynen öyle. Bir bakıma da Fenerbahçe'deki tek adam rejiminin de bir bakıma altının yeniden çizilmesi oldu. Evet. Yine başka aslında buradan bir başka büyük kulübün ...yediği halta geçebiliriz aslında... Ee, ...anti terör kapısı... ...koyarak kendini taraftarından... ...ve medyadan soyutlayan Galatasaray'ın... Evet, evet. E, ...geçen hafta... ...o kapının e, arasına sıkışarak... E, ...ölümüne sebep oldu ...Erkan Koyuncu'dan bahsetmek lazım... ...foto muhabiri Erkan Koyuncu... ...yani kulüplerin... E, ...biraz önce... işte ...İngiltere örneğini de verdik... Hani ...aslında medya aracılığıyla... ...ne kadar da büyük paralar kazanabildiğini... Biliyoruz ama bir yandan da kendilerini medyadan fazlasıyla soyutladıklarında bir göstergesi Erkan Koyuncu'nun başına gelenler. Şöyle özetlemek gerekirse basınla zaten açık antrenman diye bir kavram kalmadı gibi neredeyse Türkiye'de. 80'lerin sonu 90'ların başında maç ortası maç arası işte sakatlanma molasında bile e, futbolcularla röportaj yapılabilirken evet. artık antrenmanlarda sadece koşu fotoğrafları çekebilme imkanı sunuyor kulüpler e, foto muhabirlerine. Ondan sonra da bu soyutlamanın ardından niye kulübümüzle alakalı yalan haberler yapıyorsunuz diye de e, da bulunuyorlar. E, sen Çok aradaki mesafeyi öyle bir yere açıyorsun ki ve muhabirler o gün o gazeteyi doldurmak zorunda olan çalışanlar e, bir şekilde o takım hakkında kendi hayal dünyalarından ya da işte İçeriden sağdan soldan duyduklarından e, Ürettikleri Haberleri e, Yayınlamak durumunda kalıyorlar bunu tam Doğrulatamıyorlar çünkü kulübün başkanı Ya da e, futbol şubesi Sorumlusu ya da basketbol şubesi Sorumlusu e, gerekli açıklamayı Bu konuda yapmıyor. yapmıyor Çünkü soyutluyorlar kendilerini biraz önce dediğimiz gibi e, Neymiş e, 30 santimlik boşluktan Kafasını uzattığı için ve Sensörde o işte gerekli mesafede olmadığı için kapı kapanmış Erkan Koyuncu görünmemiş. Evet öyleymiş. O yüzden başı kapısının kulüp kapısının arasında sıkışıp çok feci bir şekilde hayatını kaybetti Erkan Koyuncu. Bu olayında nezdinde tüm spor basını emekçileri olarak bizlerde. Tüm ailesinin ve dostlarının ve hepimizin de başı sağ olsun diyoruz. Ve hani bu konuda belki artık birlik olunması gereken anlardan, olaylardan bir tanesi. Çünkü spor Aynen. muhabirlerinin başına gelen son şey değil, ilk şey değil bu. Ee, yani muhabir tokatlayan başkan da görmüştük bundan birkaç yıl önce. Aynen fiziksel şiddet yanında psikolojik şiddete de maruz kalan bir sürü e, muhabir var. ...yönetimler tarafından, teknik direktörler tarafından... ...özellikle hep görüyoruz bunları. Dediğim gibi... ...yani e, ekmeğe peşinde... ...koşan insanların... E, ...maruz kaldığı bir şiddet bu. E, yönetim ve futbol erkleri tarafından... E, ...sahip oldukları ünü, şöhretin... ...medya borçlu olanların medyaya bu kadar... ...sırtını dönmesinin... ...sonucu ve tezavürü bu bir bakıma. Aslında bir bakıma son dönemde... E, ...bilmiyorum ama... ...belki de bir, bu da bir etmenlerden biridir... Kulüp televizyonlarına ben bu konuda biraz payı olduğunu düşünüyorum. Yani kulüplerin kendi kulüp televizyonu, kulüp dergisi, resmi yayın organı anlayışına gitmeleri. E, bu olayın sebebi midir, sonucu mudur bilmiyorum ama e, geleneksel basındaki e, o e, muhabirlik kavramını biraz sekte uğrattı gibime geliyor. E, sadece resmi yayın organına, işte resmi yayıncı kuruluşa, e, resmi kulüp dergisinde konuşan futbolcu kavramı. E, muhabirle arasındaki diyaloğu kesen futbolcu kavramı e, muhabirin de kendini... E, haber toplamak için e, ekstra efor sarf etmesi gerektiği bir ortama sürüklüyor muhabiri maalesef. Bu da bu tip kazaları maalesef beraberinde getiriyor diyebiliriz. E, spor basındaki kötü durumun hakikaten tezahürü olur ve umarım artık bu son olur. E, bir, ve bir adım atılmasının, e, bir atılacak adımın da ilk başlangıcı olur diyelim. Evet, e, Erkan. bu konuda Spor Yazarları Derneği'nden de bir, bir sağlam bir adım ve açıklama duymak görmek iyi olacaktır mesela, diyelim. aynı Ama ya mesela evet. Galatasaray'ın bir günkü antrenmanına kimse gitmese ya bir hafta antrenmanı kimse takip etmese ne olur ki? Zaten ettirmiyorlar. Zaten ettir yani evet. Bir hafta Galatasaray antrenmanı haberi yapılmasa, bir hafta Galatasaray'ın güne düz koşuyla başladığını okumasak ne olur sanki? Keşke olsa böyle bir tepki ama ne yazık ki bunu e Yapmak da pek mümkün olmuyor. Genel yayın yönetmenleri pek izin vermiyor galiba bunlara. Evet maalesef bizim vatandaşımız. Satmıyor istiyor, çünkü Fenerbahçe diyelim. Galatasaray olmayınca. Şimdi Diyorlar. bir müzik molası <gülüyor> vereceğiz. Brezilya'dan gelirken çıkınımda getirdiğim <gülüyor> e, albümlerden bir tanesi. Clarice Falcao dinleyeceğiz. Ondan sonra efektif pas devam edecek. De todos os loucos do mundo, eu quis você porque eu tava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os loucos do mundo, eu quis você porque a sua loucura parece um pouco a minha. Você esconde a mão, diz que é Napoleão. Boa parte de mim acredita que sim. Seu Se conversa com um a no meio do jantar. Você espera a vez dele te falar. Você fala chinês pela primeira vez Eu dou opinião não perfeita alemão emitir um som que vai ser chavondo A gente faz um dueto fora do tom De todos os lugares do mundo eu quis você Porque eu estava cansada de ser louca assim sozinha De todos os do mundo eu A gente faz um dueto fora do tom Derginin spor kişisi, efektif pas devam ediyor. Clarice Falcao dinledik de, Todoroz Todoroz do Mundo dinledik parça olarak da e, Brezilya'dan devam ediyoruz. Brezilya'dan Brezilyalı sanatçı dinlemişken e, o topraklara dönelim ve Dünya Kupasından e, sırasında yaşanan bilet skandalına dair. Bir haberimiz var Reuters'te yer alan bir haber bu Dünya Kupası oynandığı günlerde FIFA bilet skandalıyla çalkalanmıştı ve bu sırada bilet bilet satış organizasyonunun içinde yer alan Match Hospitality'nin CEO'su diyelim koordinatörü müdürü başkanı artık her şeyi belki de Ray Will'ın gözaltına alınmıştı. Revel'inle birlikte 12 kişi de gözaltına alınmıştı ve Rio'da e, hapiste tutuluyordu. Ancak e, Brezilya mahkemeleri e, Revel'inin e, salınması kararını vermişler. E, bu da FIFA için sevindirici bir haber gibi gözüküyor Hı. ama e, bu şike ve yolsuzluklar konusunda e, FIFA'nın hmm, nasıl diyelim geldiği son nokta artık sonuçlanmamış bir <gülüyor> olaydan bahsediyoruz. Ee, salınması çok ilginç tabi ama e, bu konudaki araştırmaların devam edeceğini de söyleyelim FIFA hakkında. Ee, FIFA'ya eleştiri getiren bir başka e, habere geçiyoruz. O da gerili neker, İngiltere milli futbol e, takımının Eski gol krallarından bir tanesi 90 Dünya Kupası'nda e, gol kuralı olmuştu ve e, toplamda da milli formayla 48 golü var ve milli takımında en golcü ikinci futbolcusu milli takım kariyerine, futbolculuk kariyerinden ardından e, BBC'de televizyon programcılığı da Hı -hı. yapmaya devam ediyor. Bu konuda başarılı işler yaptığını söyleyelim özellikle Dünya Kupası'nda oldukça da etkiliydi. Twitter adresi de pek şenlikli bu arada Geri Lilneker'in. Onu da Hı -hı. söyleyelim. Öyle Takip etmenizi öneririz. O da 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da organize edilmesinin bir gülünç bir durum olarak niteliyor. Ayrıca Rusya'dan Dünya Kupası'nı düzenlemesi konusunda da İngiltere Adaydı aynı sene için 2018 için. O konuda da eleştirilerini getirmişler. Ee, biz e, Prens William, e, Britanya Prensi ve David Cameron, Britanya'nın e, başkanı. Hı hı. Onunla birlikte e, FIFA'nın desteğini almak için çalışmalar yapıyorduk ama Blatter diktatör gibi bir çalıştığı için e, bu konularda e, bize fe, pek sıcak bakmadı. Biz de Dünya Kupası Organizasyonları Sırasında FIFA'nın Ne kadar aslında yolsuzluklar Yaptığının farkında olan Bir ekibiz ve bu konuda Gerekirse Dünya Kupası'nı bundan sonrasında Hiç organize etmeyelim ama FIFA'yı eleştirmek konusunda Dik duruşumuzu bozmayalım gibi bir açıklama Yapmış geçen Hafta içinde 4 Ağustos'ta hmm. AFP'de yer alan bir haber bu evet. Buyur Utku Evet ben de FIFA'dan yani bu Lineker'le ilgili söyleyecek bir şeyim yok yani gerekenleri söylemiş kendisi evet, yani Aslında Lineker'in demiş olması şöyle önemli bu konuda hani bu haberi aktardık herkes FIFA'yı eleştiriyor herkes FIFA'ya yolsuzluk yaptığını ve platlerin bir diktatör gibi FIFA'yı yönettiğini söylüyor ki kaç sene oldu ben hesaplamadım ama herhalde doğduğumdan beri platler başkan Tabii. en azından işte ikinci Doğru. adam vesaire. Ee, yani işte gol dünya kupasının gol kralı olmuş artık futbol dünyasının efsanelerinden biri olan ve medyada önemli işler yapan bir e, insanın bunu dile getirmesi önemli bu yüzden Muhakkak bunu de. burada sizlere aktarmayı uygun gördük aynen yani ill, ille ne diyelim kö, iyi polis kötü polis e, pozisyon almasında ille pelene tarafı tutmak zorunda değil ee, Blatter, yineker evet, de var bu oyunda. <gülüyor> aynen. FIFA ile ilgili başka bir habere geçelim sevgili dinleyenler. Ee, FIFA'ya ve sep Blatter'e beklemedikleri bir darbe mi, uyarı diyelim. O da kadınlardan geldi. Gelecek yıl kadınlar dünya kupası düzenlenecek futbolda ve e, Kanada'da. Kanada'da düzenlenecek bu turnuva önümüzdeki yaz aylarında ve bu turnuva'nın en e, gözde oyuncuları olarak gösterilen Evan Bach, Alex Morgan, Heather O'Reilly gibi isimler. ...maçların Suni Çim'de oynanmasına karşı bir e, kampanya yürütüyorlar. Çünkü Kanada'daki statlarda Suni Çim var ve e, Dünya Kupası şu anda maç, o maçların Suni Çim'de oynanması bekleniyor. Ancak bu oyuncular e, Suni Çim'in ne FIFA'ya ne o sponsorlara yakışan bir durum olmadığını... ...ve sakatlık riski ne de e, sebep olacağını e, söylüyorlar ve... 2. sınıf çimde oynamanın bir bakıma da cinsiyet, cinsiyet ayrımcılığı gibi bir durum ortaya çıkarttığını yani gösteriyor. Da... Çünkü düşünsene bir erkekler dünyak pasının sonu çimde oynanması söz konusu olabilir mi? Olamaz. Yani ee, aslında Rusya'daki bazı stadyumların yarı eee evet, yapay çim, yarı e, doğal çim olduğunu düşünürsek onu da orada çok... ya şimdi <gülüyor> ama şimdi şöyle bakalım bir kan örnek varanızdan onu örnek... söyleyebiliriz. Aynen. <gülüyor> aynen dediğin doğru ancak Kanada'da yazın oynanacak maçlar hani Evet Hiç ama gerek yok. yani deseler ki mesela Rusya'da hava işte soğuk olabilir yine de yaz olsa da Dünya Kupası. Ee, biz yapayçimde oynayacağız deseler. Vay o zaman Cristiano Ronaldo'yu sen yapayçimde hmm, nasıl, nasıl oynatırsın diye. Oynatırsın, Konuşanlar hatta Ronaldo konuşmaz bile. Ronaldo'nun arkasından konuşurlar. Oo, yani tabii. destekleyicileri konuşur. O manada arkasından <gülüyor> ya, demek istedi. Bana kalsa Moskova'daki kış ayında oynanan maçta bile sunişim olmamalı. Tamam bu biraz radikal bir düşünce ama. E, futbol bence karda da yağmurda da çamurda da oynanması gereken bir spor yani ille halı gibi çimde oynanması gerekmiyor futbolun. Tabi bu benim görüşüm bu ayrı e, ama olayın özüne dönecek olursak e, genel olarak suni Çim'in futbol kalitesini de ne hale getirdiğini biliyoruz yani kötü oynanıyor mu, Tunç oynanan maçlar zevk vermiyor ne oynayan ne izlerini. E, umarız Step Plateer'e bir geri adım attırırlar ama Step de sağ olsun. Suni Çin futbolun geleceğidir gibi bir cümle kurmuş. Acaba bu cümleyi kurmak için kaç milyon dolar aldı? <gülüyor> Bilemiyorum <gülüyor> hangi Suni Çin lobisinin katkısını ar arkasında hissette bilemeyeceğim ama umarız kadınlar bu haklı mücadelelerinde dik duruşlarında istediklerini alırlar. Evet Çünkü... bu konuda İngiltere milli takımının eski kaplanı Fey White'ın da bir açıklaması var. Bu e, kararın verilmesi çok ilginç. Ben evet emekli oldum ama sonuçta arkadaşlarımın oynanması e, oynayacak olması çok saçma geliyor bana. Benden oynanmam istense ben çok sinirlenirdim. Ayrıca bu sahalar oyunu yavaşlatıyor. Evet. yavaş, yani Top farklı sekiyor ve Aha. sakatlık riskini de arttırıyor diyor. E, bu konuda e, kadınların İmza topladığını ve e, dilekçelerini ileteceklerini, şikayetlerini ileteceklerini de e, söyleyelim. Yani Ebi Van dedi Nadine Angerer e, bu imzacılar arasında bu kişiler, e, Ebi Bah özellikle 2012 ve 2013'ün e, dünyada yılın kadın futbolcusu seçilmiş isimler. Aynı şekilde Nadine Angerer de son olarak seçilmişti. E, ama işte Katar'da futbolcu saldığını Gözetmeyen FIFA burada da futbolcunun Oyun kalitesini pek gözetmiyor Yani esas e, olayın aktörlerine Yine kulak vermemi tercih ediyor herhalde <gülüyor> FIFA her zaman olduğu gibi Paraya kulak vermiş Durumda <gülüyor> evet, evet, öyle görünüyor. Ee, Kadın futbolundan devam etmemiz gerektiğini Düşünüyorum Konak Belediye Spor'dan evet. Bahsetmemiz lazım Konak Belediye Spor Bugün e, Minsk'le oynadığı Şampiyonlar Ligi Grup öneleme maçlarından Bir tanesini 2-1 kazandı Minsk'te oynandı bu maç. Ee, ve bu maçta da e, tekrar bakıyorum isimlere. 2-1 e, kazanmıştı. Ebru attı. 2 golde diye hatırlıyorum. Evet, aynen. Bugün öğlen saatlerinde Türkiye saatiyle de oynanan maçtan e, başarıyla ayrıldı. Konak Belediyespor 10 Ağustos'ta da e, pardon. 14 bir iki, Ağustos'ta on, bir sonraki maçta bir sonra, da evet. e, ile karşılaşacak. Maçlar tek bir merkez oynanıyor. Riga'da oynanıyor. E, hı hı. İlk maçta da Riga'yı 11-0 yenmişti Konak Belediye. Grubu... Onu diyecektim. <gülüyor> evet. <gülüyor> 11-0'lık bir e, e, e, efsane galibiyetleri de var. Evet, tarihe geçtiler. Yani Türkiye Kadın Folt Türkiye tarihine falındı. geçtiler kendileri. Grubu lider bitirmeleri takdirde, bitirdikleri takdirde son 32'ye kalacaklar ve son 32'de de yine eleme usulü maçlara devam edecekler. Geçen yıl ulaştıkları nokta son 16'ydı ve bu Türkiye tarihinde bir ilkti. Bakalım evet, bu sene. Bizde e, takımın teknik direktörü Hüseyin Tavur'la ve Takımın kaptanlarından biriyle program yapmıştık. Yine bu başarılarını bekliyoruz Konak Belediye hı hı. Umarız kadın futbolunun Türkiye'de bir yerlere gelmesi konusunda dikkati çekerler ve önemli başarılara imza atmaya devam ederler. İnşallah diyelim biz de başarıların devamını dileyelim. Kadın sporunla kapatalım. Evet. Dünya Grand Prix'si oynanıyor voleybolda. En son olarak e, Ankara'da oynanan maçlar vardı. E, 2-3 Ağustos'a, özür diliyorum. E, son olarak evet Ankara'da An evet. oynanan maçlar vardı. 8-9 ve 10 Ağustos'ta e, Türkiye ikinci grup maçını oynamıştı. Yani 3 grup var, 3 farklı grup var. İkinci farklı grubunda e, Dominik e, Cumhuriyeti'ne yenilmişti. Sırbistan ve Almanya'yı da ee, geçmişti toplam 6 maç oynadı ve birini kaybetti şu ana kadar 15 Ağustos'ta Rusya Kaliningrad'da 3 maça daha çıkacak Türkiye e, Almanya ile oynayacak 15 Ağustos'ta 16 Ağustos'ta Rusya ile karşılaşacak ve 17 Ağustos'ta da İtalya ile karşılaşacak Türkiye Kadınlar e, Voleybol takıma. Geçen sene 8. bitirmişlerdi Grand Prix'i. Bakalım bu sene daha ileriye gidebilecekler mi? İyi gidiyorlar. Ee, i̇nşallah onlar da devam ederler bu seriye. Ve, ve final turuna kalabilirler diyelim. Hı hı. Evet efektif pası bu şekilde e, bu haftanın gündemini e, gündemi yakalayabilmek için haftanın e, gündemine dair haberleri derleyip sizlere aktarmaya çalıştığımız bir programla tamamlıyoruz. Programa dair programın eski kayıtlarını takip etmek için efektifpass.com adresini kullanabilirsiniz. Programa dair duyuruları ve e, bilgileri de almak için efektifpass'ın Twitter adresi olan twittercom twitter.com.taksim.efektifpass adresini kullanmanız mümkün. Programı burada tamamlıyoruz. Ben Volkan Ağır. Ben Utku. Göker Küçük. Haftaya görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.